Fakat bu adamlara ne oluyor da, söz anlamıya bir türlü yanaşmıyorlar. Ey insan! Sana gelen her iyilik, Allah'tandır. Başına gelen her fenalık ise, nefsindendir. Ey Rasûlüm! Seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah'ın buna şahit olması, yeter de artar.